Eniştenin baldızlara karşı muamelesi ne olmalı demiş izleyicimiz. Eniştenin dinimizdeki hükmü tam olarak nedir demiş. Ablamın eşi diye not etmiş. Ablam ölürse haram oluyor. Ee, onun dışında helal diye duydum. Bu bilgi doğru mudur demişler. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ee, tabii ki e, baldız e, hanımıyla evli olduğu sürece e, kendisine haramdır. Ama bu geçici bir evlilik engelidir. Daimi bir evlilik engeli değildir. Yani bir kayınvalide gibi değildir. Mesela bir kayınvalide ile bir kimse asla evlenemez. İster eşi hayatta olsun, isterse eşi vefat etsin. Kayınvalide ile evlenemez. Ama baldızıyla eşi vefat ettikten sonra evlenebilir. Dolayısıyla mahremiyet ölçülerine burada, e, hassasiyet göstermek lazım. Bazıları şimdi zannediyor ki e, baldızım oldu diye onunla tokalaşmak helaldir ya da ne bileyim sarılmak falan e, bunlar helaldir falan. E, hayır e, bunlar helal değildir. Yani eşim e, bana e, bu benim eşim bu da onun kardeşi diye ona helal değildir. Burada yine e, mahremiyet ölçülerine dikkat etmesi lazım. Tesettürüne, hakeze dikkat etmesi lazım. Bütün bunlara dikkat etmesi lazım. Hatta belki biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Başkalarına göre yani mümkün mertebe aynı ortamlarda uzun süre birebir kalmamaya özen göstermesi gerekiyor. Çünkü birçok bir yanlışlar hep buradan kaynaklanıyor. Bu konuda mesela Peygamberimize eşinin yakın akrabaları nasıl denildiği zaman sevgili peygamberimiz çok belki de yani abartılı derken peygamberimiz abartılı söyledi demek istemiyorum yani önemini belirtmek üzere buyuruyor ki o sanki ölüm gibidir yani bu bu tür mahremiyetlere dikkat etmek lazım onun içinde baldızla olan münasebetlerde veya da eşinin işte teyzesidir eşinin Halasıdır bu gibi şeylerde. Yani geçici evlilik engeli olan hususlarda da mahremiyet ölçülerine dikkat etmek gerekir. Peki hocam.